Efendim, biz Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Veselatu vesselam ala rasulillah ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Altı izin istemek. Özel yerlere giriş ve çıkışlarda izin almak gerekir. Allahu Teala şöyle buyurur: "Ey müminler, kendi evlerinizden başka evlere izin almadan, mesela vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki düşülür fer." Resulullah sallallahu ve sellem şöyle buyurur: "3 kez, 3 kez izin istenir. Cevap gelmezse geri dönülür." Başka bir hadiste hiç şöyle geçer. İzin istemek, sabretmek içindir. Bu ev sahibinin başkalarının görmesini istemediği gizli durumlarının görünmesinin önüne geçmek içindir. Özel mektuplar, kitaplar gibi başka şeyler de bunun kapsamına girer. Sahibinin izni olmadan kişi onlara bakamaz. bu Davud, İbdi Abbas'tan merfuk olarak şöyle ibaret eder. İzni olmadan kardeşinin mektubuna bakan kişi ateşe bakmış gibidir. Evet. Şimdi normalde e, bu konunun Kardeşlik konusuyla alakası nedir? Kardeşlik konusuyla alakası şudur. Şimdi biz neyi işliyoruz şu anda? Biz bir Müslümanın Müslümana zarar verebileceği şeyleri işliyoruz. Öyle değil mi? Müslümanın yaptığı takdirde Müslüman kardeşine zarar vereceği ve doğal olarak da kardeşliklerini zedeleyecekleri şeyleri inceliyoruz. Şimdi insan yaratılışı gereği kendi mülkünde olan, kendisine ait olan, ister söz olsun İster mal olsun, ister konuşma olsun fark etmez başkaları tarafından kendi izni olmadan onda tasarruf edilmesinden hoşlanmaz. Yani hiçbirimiz bize ait olan bir maldan bir başkasının bizim iznimiz olmadan tasarruf etmesinden hoşnut olmayız. Ondan dolayı başkalarının sözünde tasarruf etmek yani onun bize söylemiş olduğu bir şeyi onun izni olmadan başkalarına aktarmak. Başkalarının malında tasarruf etmek. Yani ona ait olan bir malı, ondan izin almadan kullanmak. Başkalarının yanına girme, girerken kendi isteğimize göre tasarrufta bulunmak. Mesela ondan izin almadan onun odasına girmek gibi. Bunlar hiçbir tanesi insanın hoşlanacağı şeyler değildir. Hoşlanmadığı için de Müslümanın, Müslüman kardeşiyle kendi arasında sıkıntı oluşturabilecek olan meselelerdendir. Yani birbirlerine kin duyabilecekleri, birbirlerine suizan duyabilecekleri, veya birbirlerini kırabilecekleri meselelerdendir. Bundan dolayı İslam, Müslümanda bulunması gereken adaplara istiizan diye bir bölüm de eklemiştir. Tamam İzin alma, izin talep etme adabı. Mesela hadis kitaplarına baktığımız zaman, herhangi bir hadis kitabına o da adab ile ilgili yazılmış kitaplara baktığımız zaman mutlaka izin ile ilgili bir bölüm vardır. İzin ile ilgili kitabul isti izan diye veya edebul isti izan diye bir bölüm vardır. İzin, Talep etmenin adabı diye, tamam? Öyleyse bizim de kardeşlerimize zarar veren şeylerin kapsamından bir tanesinin de izinsiz bir şekilde onun hoşuna gitmeyecek ve onun tasarrufunda olan, onun mülkünde olan herhangi bir alanda ondan izinsiz tasarruf etmek olduğunu bileceğiz, tamam? Mesela burada bazısına örnek vermiş, bir tanesi nedir? İşte Nur suresindeki ayet kerimedir. Allah Azze ve Celle diyor ki, yai wa lizin aamenu. لَا buyutan, بُيُوتًا غَيْرَ hatta حَتَّى ve وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ اَهْلِهَا Ey iman edenler izin almadığınız müddetçe kendi evlerinizin dışındaki evlere girmeyiniz ve onların ehline selam vermeden kendi evlerinizin dışındaki evlere girmeyiniz. Bak burada ne var kendi evlerinizin dışındaki çünkü kendi evin senin mülkünde olduğu için kimseden izin almak zorunda değilsin ama başkasının evine Başkasının mülküne, başkasının alanına girecekken Allah Azze ondan izin almamızı bizden talep ediyor, değil mi? İzin nedir peki? Mesela bir yere girerken alınması gereken izin nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki el istiidanu sallasun. İzin üçtür. Yani üç defa izin talep etmektir. Fein u zinalek ve illa farcih. Sana izin verilirse eyvallah. Sana izin verilmezse izin istediğin yerden dön diyor. Peki ne için izin kılınmış? Burada yanlış bir tercüme var. Onu da düzeltin. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam hadiste diyor ki: "İnne ma cu'ilel isti'zanu min ajli'l basar." Şüphesiz ki izin talebi görmeden dolayı kılınmıştır. Sabretmekten dolayı değil. Herhalde basar kelimesini sabır kelimesi diye ee, okumuşlar veya o da yanlış görmüşler. Yanlış tercüme etmişler. Yani şöyle yazarsak eğer El basaru bin eclil basar, sabır kelimesine benziyor, sabretmekten dolayıdır diye burada tercüme edilmiş. Doğrusu ise görmekten dolayıdır. Yani ne demek bu? insanlar kendi evlerinde, kendilerine ait olan yerlerde diledikleri gibi otururlar, diledikleri gibi giyinirler. Öyle değil mi? Ve o halde başkalarının kendilerini görmesini istemezler. izin almadan içeri girecek olan biri, kişinin hoşuna gitmeyecek bir halde kişiyi görmesine veya kişinin avretini yani hanımını, kızını, cariyesini görmesine sebep olacaktır. اِنَّمَا جُعِلَ الْاِسْتِعِذَانُ min اَجْلِ basar. Görmeden dolayıdır. Yani göz yanlış bir şey görmesin. Göz adamın hoşnut olmayacağı bir şey görmesin diye İslam dininde izin getirilmiştir. Anlaşıldı. Yani her ne kadar bu bir yere girmenin adabıyla ilgili anlatsa da bu meseleyi izin umumidir. Başkasına ait olan her bir meselede Ondan izin almadan tasarruf etmek İslam dininde caiz değildir. Tamam mı? Bu ne olabilir? Bu bir kişinin kelamı olabilir. Mesela arkadaşınız size bir söz söyler, size bir şey anlatır. bil <gülüyor> بالأمانة Meclisel emanetledir. Sana onu söyleme dese bile sen onu başka bir ortamda başkasına söyleyemezsin. Ondan izin almadan onun meclisinde onunla konuşmuş olduğun şeyi Ondan izin almadan götürüp bir başkasına söyleyemezsin çünkü o nedir? Emanettir, öyle değil mi? Belki o bunu duyduğunda hoşnut olmayacaktır. Yani senin için önemsiz olan, onun sana anlattığı kendiyle ilgili bir mesele, kendiyle ilgili bir durum, senin için önemsiz olabilir. Ama onun için ciddi anlamda önemlidir, bunun duyulmasını istemez. Sen bunu yaptığında doğal olarak o sana karşı ne olacak? Kinlenecek. Sana kızacak, öyle değil mi? E bu da kin kızgınlık veya sana hep su izanla bakacak ondan sonra. Bu güvenilir olan bir adam değildir. Söz taşıyor meclislerden diye. Bak sana karşı bir ön yargı, bir su izan oluşacak. E bunlar da hepsi kardeşliği öldüren, kardeşliğe zarar veren şeylerdendir. Öyle mi? İki kişi diyelim bir yerde konuşuyor. Meclis onların meclisidir. Sen onların izni olmadan onların kelamına ne yapamazsın? Kulak veremezsin. Tamam Sen peygamberimiz ne diyor? Kim bir kavmin izni olmadan onların kelamına kulak verirse kıyamet gününde onun kulağına ne dökülür? Kurşun dökülür. Yani kıyamet gününde başkalarının sözünü dinleyen insanın kulağından eritilmiş kurşun dökülecek. Sebep? Çünkü o meclisin sahibi olan insanların iznini almadan onların kelamına ne yaptı? Onların kelamına kulak verdi. Bu birinin malı olabilir. Yani bir Müslümanın bir malı vardır. Mesela özellikle beraber yaşayan, aynı ortamı paylaşan insanlarla ilgili. Sen benim kitabımı mı kullanacaksın? Benden izin almak zorundasın. Sen bana ait olan bir defteri mi kullanacaksın? Benden izin almak zorundasın. Bana ait olan bir malzemeyi mi kullanacaksın? Benden izin almak zorundasın. Tamam, sebep? Çünkü bu benim mülkümdür ve benim iznim olmadan kimse bunda tasarruf edemez. Başkasının mülkünde tasarruf etmenin ismi nedir? Ondan izinsiz. Gasp'tır. Gasp'ın tanımı nedir? Başkasının izni olmadan onun mülkünde tasarrufta bulunmaktır. Belki adam razı değildir. Senin onun malını kullan kullanmandan. Ondan dolayı senin ondan izin alman lazım ve en belirgin hali de İslam'da bunun nedir? Ee, bir yere girerken bir kişinin bulunduğu bir ortama girerken kapıyı çalıp veyahut da Selamu aleyküm girebilir miyim? Selamun aleyküm girebilir miyim? Selamun aleyküm girebilir miyim diye üç defa izin istemektir. İzin verildiyse girmektir. İzin verilmediyse eğer Dönüp tekrardan gitmektir. Şimdi mesela günümüzde özellikle bunun yanlış anlaşıldığı konulardan bir tanesini daha önce de söylemiştim. Mesela adam kapıyı açıyor. kapıyı, Tamam? Bu doğru değil, bu izin almak değil. Bu kibarca kapalık yapmalıdır. Yani bunun ismi izin değildir. Çünkü bak. اِنَّمَا جُعِلَ Min مِنْ اَجْلِ basar. Yanlış bir şeyi göz görmesin diye, adamın hoşnut olmayacağı bir şeyi göz görmesin diye İstizan kılınmıştır. Öyle mi? E sen kapıya vurup kapıyı açtığın zaman o kendinden dolayı kılınmış olduğu şeyi yerle bir ettin. Gözgene koşunuz olmayan bir şey görebilir. Bir de normalde mesela günümüzde ses geçmediği için kapıya vurulabilir ama sesin gideceği yerlerde asıl olan nedir? Selam vermektir. Öyle değil mi? Asıl olan sesin gittiği yerlerde selam vermektir. Bir tanesi sünnetlerdeki bir rivayette bir sahabe kapıya geliyor diyor ki işte e elici gireyim mi diyor Peygamber. peygamberimiz de yanındakine diyor ki kalk git ona izin almanın adabını öğret. Kalk git ona izin almanın adabını öğret. Ne de "Esselamu aleykum, edhulu?" yani selamun aleyküm, girebilir miyim? Tamam" diyelim ses gelmedi diğer taraftan. Biraz bekledin. "Esselamu aleykum, girebilir miyim?" Gene ses gelmedi. "Esselamu aleykum, girebilir miyim?" Gene ses gelmedi. El istizanun selasun. فَاِنْ اُزِنَ لَكَ illa فَرْجَهُ İstiğizan üç keredir. Sana izin verildi, verildi. Verilmedi, o zaman ne yapacaksın? Gideceksin. Bu hadis muttefekhun aleytir. Tamam Mesela günümüzde bunu daha farklı alanlarda da düşünebiliriz. Değil mi? Adam babında. Ne gibi örneğin? Telefon. Adam telefon ediyor. Telefon bir kere baştan sona çalıyor, bir daha arıyor. Baştan sona bir daha çalıyor, bir daha arıyor. Baştan sona bir daha çalıyor, bir daha arıyor. Bir daha çalıyor, bir daha arıyor. Mesela. Tamam? Oldu mu şimdi bu? Olmadı. Üç kere ye kabul edecek şekilde mesela düşünürsün, çaldırırsın. Baktın karşı taraftan sana bir cevap geldi, geldi, gelmedi, izin istiyorsun da onunla konuşmak için telefonu çaldırmak nedir? Karşı tarafla konuşmak için izin almaktır. Tamam? Şayet tabii bunun için çaldırıyorsan eğer, yani karşındaki insanı ondan konuşmak için, müsaade almak için çaldırıyorsan eğer bunun adabı budur. Kaldırdı mı? Aynı içeri girerken ne yapacaksanız selamunaleyküm dediğin gibi aynı şekilde selam vereceksin. Tamam Yani günümüze bunu aynı şekilde uyarlamak lazım. Bunu internet ortamında da düşünebilirsiniz. Yani biriyle diyelim ki şey yapıyorsunuz, yazışma yoluyla haberleşiyorsunuz mesela, canlı yazışıyorsunuz örneğin. Üç defa karşı tarafla konuşmak için, yazışmak için izin talebinde bulundunuz, size izin vermedi mesela veyahut da karşılık gelmedi ne yapacaksınız? Ferce, dön git. O zaman bırakacaksın onu. Tamam mı? Sebebi de nedir diye sorulduğu zaman, özellikle bu bir yere girerken, izindeki sebep nedir? Ta ki göz, karşı tarafın hoşnut olmayacağı bir şeyi görmesin. veya da kişi şu anda meşguldür, seninle ilgilenmek istemiyordur. Mesela onu rahatsız etmeyelim diye. Mal, konuşma, söz, bunlardaki illet nedir? İzin almanın illeti, ta ki kişiyle kardeşler arasında kin, suizan, nefret gibi duygular oluşmasın diye. Çünkü insanoğlunun fıtratı, kendisine ait olan hiçbir malı veya da kendinin mülkünde olan bir şeyi başkasının izni olmadan kullanılamaz. İzin iki türlüdür İslam'da. Bir am izin vardır, bir de has olan izin vardır. Tamam? Hususi izin nedir? Kardeşimizden her bir meselede izin istemektir. Umumi bir izin ise mesela benimle sen diyelim ki aynı odayı paylaşan iki tane öğrenciyiz. Ben sana diyorum ki benim bana ait olan şeyleri istediğin gibi kullanabilirsin mesela. Yani orada bak, param da orada, eşyalarım da orada, her şeyim orada, dilediğin zaman alıp kullanabilirsin. Ben onu kullanırken bir daha özel izin istememe gerek var mı? Yok. Niye? Çünkü o bana zaten umumi bir şey vermişti, umumi bir izin vermişti. Anlaşıldı mı? Böyle bir umumi izin varsa iki kişinin arasında bunların birbirlerinden izin talep etmeleri ne değildir? Gerekli değildir. Ama talep etmeleri güzeldir. Tamam? Çünkü o adamın ters bir zamanına denk gelir Veya aradaki ilişkinin problemli olduğu bir zamana denk gelir. İki kardeşin arasında sıkıntı veyahut da sorun oluşabilir. Onun için eftar olan izin istemektir. Ama iki kişinin arasında eğer böyle umumi bir şey varsa izin almaya şer'i açıdan gerek yoktur. Bir de hususi izin vardır zaten o da her halükarda, her anda karşı taraftan izin istemektir. Tamam? Buna özellikle işte mektuplar, mesela burada bir hadis vermiş. Hadisin normalde hadis zayıf olan bir hadis. Yani kim kardeşinin mektubuna izni olmadan bakarsa sanki ateşe bakmış gibidir. Değil mi? Mesela sen bir yazı yazıyorsun burada. Ee, sana ait bir yazı var. Ben diyelim geliyorum o yazıya bakıyorum. Mesela senden izin almadan. Öyle mi? Bu doğru mudur? Yanlıştır. Mesela çoğu, özellikle öğrencilerin düştüğü hatalardan bir tanesi de budur değil mi? Birbirlerinin defterlerini, birbirlerinin yazdıklarını, birbirlerinin kitaplarını çok rahat bir şekilde açık bakabiliyorlar. Ee, mesela. Özel, kendisine ait olan bir mülkte eğer umumi bir izin vermemişse bunu yapmak doğru değildir. Niye? Çünkü onun mülküdür, ona ait olan bir şeydir. Her ne kadar bu hadis zayıf olsa da umumi deliller bunun yasak olduğuna şahitlik eder. Anlaşıldı? Tamam. Şimdi başka bir konuya geçiş yapacak, devam edelim. Müslümanlar tarafından suçlanan kişi bunun dışındadır. Yolumuzu araştırmak için böyle kişilerin özel eşyalarına bakılabilir. Fuhari... Sahihinde Müslümanlar açısından tehlikeli olan kişinin izni olmadan mektuba bakmak başlığı altında Hatip bin Ebi Baltağ'ın Mekke'nin fethinden önce Kureyşlere haber vermek için yazdığı mektuba bakılması olayını aktarır. Bilindiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dola çıkan kadının peşinden adam göndermiş ve Hatip'in mektubu ele geçirilmiştir. İbn-i Hacer bu olayı açıklarken şöyle der. Buhari başkasının mektubuna bakmayı yasaklayan hadisi rivayet ederken daha büyük zararı önlemek için Küçük zarar olarak başkasının mektubuna izinsiz bakmanın caiz olduğunu belirtmek ister gibidir. Söz konusu rivayeti Ebu İbn Abbas'ın radiyallahu izni olmadan kardeşinin mektubuna bakan kişi ateşe bakmış gibi olur şeklinde aktarmıştır ki bunun senin zayıftır. Muhelleb der ki izni olmadan başkasının mektubuna bakmak caiz olmaz şeklindeki rivayet Müslümanlar açısından herhangi bir şey ile suçlanmayan kişiler için geçerlidir. Müslümanlar açısından sakıncalı görülen kişilerin mektuplarına bakmak Haram olmaz. Heh. Şimdi mesela diyelim ki özellikle bu konuyla alakalı yani bunun e, mesela bunu özellikle şeyhin burada zikretmesinin sebebi nedir? Yani burada bu konuyu zikretmesinin sebebi normalde mesela adab babında genelde bu konuya değinilmez. Ama bu kitapta bu konuya değinilmesinin sebebi şudur. Şimdi dikkat ederseniz bu kitabın ismi aslı nedir? Bu kitabın en orjinali. اُمْدَ fi اَعْدَادِ الْعُدَّ Öyle mi? Umde kitabıdır. Yani savaşa, cihada hazırlık yapılıştaki umde esas olan kitaptır. Tamam mı? Birileri umde kitabı çok uzun olduğu için onun içindeki en mühim olan babları yani işte Sünnet'in menheci ve cihadın esasları adı altında şey yapmışlar. E tercüme etmişler. Şimdi <gülüyor> mesela bu babları okuyan bir insan. Sayalım. Hangi bablar? Bir özellikle tecessüs. Yani birilerinin Yapmış olduğu yanlışı araştırma. İki izin, yani izni olmadan adamın kelamını dinlememe, izni olmadan adamın mektubunu okumama vesaire. Üç, mesela ne olabilir? Müslümanların ayıplarının peşine Velatette bir avratil Müslümanin, Müslümanların avratlerinin kapalı olan şeylerinin peşine düşme diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. sen bunu yaparsan onları ifsa edersin diyor. Yani böyle bir şeye girersen. Şimdi bunları okuyan bir adamı Mesela düşünün ki böyle bir yerde yani Umden'in yazıldığı bir alanda cephe gibi bir yerde veya bir İslam devleti var. Yani sonuçta o dönemde Afganistan'da diyelim ki bir İslam devleti var. Şimdi mesela İslam devleti kimsenin telefonlarını dinleyemeyecek mi misal? Veyahut da İslam devleti kimsenin gizli olan eşyalarını ondan habersiz bir şekilde karıştıramayacak mı mesela? Veya ota birini gizli kamerayla takip edip izleyemeyecek mi? Mesela, hani bu baplara baktığımız zaman normalde olmaması lazım. Öyle değil mi? Bu baplara baktığımız zaman olmaması lazım. Veyahut da diyelim ki cepheye dışarıdan biri geldi. Bu adam hakkında bilgi sahibi değiller. Ve sonuçta oraya gelenlerin içerisinden yüksek ihtimalle casus olacak olan ve müslümanlara büyük zarar verecek olan insanlarlar. Bunun hakkında bir araştırma yapacaksın. Kimdir, nedir, necidir, nereden gelmiş? E bunu yaparken de Mesela en baştan ne yapacaksın? İzin almasan bile ismine bakacaksın, ne olduğuna bakacaksın, kimlerle konuştuğuna bakacaksın, doğru değil midir? Bu tip babları okuyan bir insan için bunlar aykırı gibi duruyor. Anlaşıldı? ve normal başka yerlerde de insan bu tip şeylerle karşılaşabilir. Mesela birinin izni olmadan onun hakkında araştırma yapılması gibi. o da birinin bir diğeri hakkında kanaatini bildirmesi gibi. E mesela bunlar bu tip şeylerle beraber insanın kafasını şey yapabiliyor. İnsanın kafasını karıştırabiliyor. Öyle mesela komutan, diyelim ki bir mücahide dedi ki öyle sen bir bu adam hakkında bir bu adamı izle. Bu adamı bir izle. Ve bu adam hakkındaki düşüncelerini bildir. Mesela farz edin cephede, komutan bir tane mücahide böyle bir görev verdi. Vermek onun hakkı mıdır? Şimdi onu işleyeceğiz. Şimdi mücahid şunu düşünce, dese ki Peygamber diyor, velâ su. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam diyor inlemel isti izanu isti izan diye bir bab var adamın izni yok ben adamı izliyorum adam hakkında gördüklerimi tutup komutana rapor ediyor mesela insanın kafasını ne yapabilir karıştırabilir bunun için bize Hatibim ya bir baltanın kısasını verdi böyle değil mi Hatibim ya bir baltanın kısasında Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Müslümanlara zarar verileceğini düşündüğü bir konuda sahabeyi bir kadına gönderiyor. Bak orada birden fazla mesele var. Bir, izni olmadan onun üzerini arama ve teftiş etme gibi bir mesele var. İki, Hazreti Ali diyor ya imma tulqien kitabe ev, nulqien yap. Ya sen kitabı çıkaracaksın ya biz, senleri, biz seni soyacağız. Yani eğer şeyi çıkarmazsan o kağıdı sakladığın kağıdı çıkarmazsan biz seni soyarız. Yani ürüyen bir hale getiririz, ondan sonra seni ararız. Bak bu da normalde haram olan bir şeydir. Bir kadının e, anneden doğma bir şekilde soyulması ve bir erkeğin onu o şekilde araması haram olan bir şeydir. 3. mektubu aldıktan sonra yine onun izni olmadığı halde o mektubu açıp okunması vardır. Demek ki biz buradan neyi anlıyoruz? Biz buradan şunu anlıyoruz. Şayet Müslümanlar ihtiyaç duyarsa veya Müslümanların gözünde töhmet altında olan bir durum, veyahut da bir şey söz konusuysa bu durumda emirin takdiriyle kişilerin izin almadan, karşı tarafın haberi olmadan onun hakkında tecessüs yapması, onun hakkında bilgi toplaması, onun hakkında araştırma yapması, ona ait olan eşyaların onun izni olmadan karıştırılmasında inşallah bir beis yoktur. Tamam? Ve bunun da tecessüs vesaire babıyla alakası yoktur. Bu da ne zaman yapılabilir? galib <gülüyor> olduğu zaman yani karşı tarafın Müslümanlara zarar vermesi gibi galib olun veya bir tühmet olduğu zaman yapılabilir. Niye? Çünkü bu konudaki dikkatsizliklerin Müslümanlara getirdiği zarar Müslümanların bunu yaparak elde ettikleri zarardan çok çok çok çok daha büyüktür. Öyle mi? Mesela örneğin cepheyi düşünün. Cephede bir tane casus, bir tane zındık kafir, elinde çok küçük bir cihazla, mesela yani çok küçük dediğim belki bir nokta kadar olan bir cihazı. Müslümanların kaldığı bir eve bıraktıktan sonra öyle değil mi? Gözle görülmeyecek kadar belki e, fark edilmeyecek küçüklükte bir cihazı bıraktıktan sonra orası bombalanıyor ve orada mesela onlarca 20-30-40 tane mücahit şehit olabiliyor. Öyle değil mi? Veyahut da oraya ait olan sırlar dışarıya aktarılabiliyor mesela. Yani bunu yapılırken evet bir mefsedet vardır. Mesela nedir mefsedet? Kişi bunu fark ederse ve öyle değilse bir güvensizlik oluşacaktır. Öyle değil mi? Veya bir kırgınlık, bir kalp kırgınlığı olur. Evet doğrudur bir mefsedet vardır. Ama zıddı olduğu zaman oluşan mefsedetin telafisi de yoktur. Yani hem çok büyük bir mevsedettir, hem de telafisi mümkün olmayan bir mevsedettir. Anlaşılabiliyor. Onun için imam veya da komutan sızmanın önüne geçmek için, dışarıya bilgi aktarılmasının önüne geçebilmek için Müslümanlara büyük bir zararın geleceği bu gözle görülür, yaşanmış vakalar varsa eğer, Müslümanlara büyük zararın geleceğini gördüğü yerlerde Hatıb İbn-i Balta'a, kıssasındaki e, noktaya dayanarak e, da da zikretmiş olduklarımızı çiğneyebilir. E, zaruret miktarınca e, zaruret oranında bundan istifade edebilir. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey? Sormak istediğiniz bir şey? Yok. Lakin mesela aslını konumuzla bağlantısını güzel kuralım. Yani bu e, izin almanın Kardeşlikle ne alakası var?" diye bir soru sorulduğu zaman mühim olan meseleyi bilmek değil. Mühim olan meseleyi kendi konuştuğumuz konunun aslıyla bağdaştırabilmemizdir. Çünkü dedik insanoğlu hiçbir surette kendine ait olan bir mülkte başkasının tasarruf etmesini izni olmadan hoşnut olmaz. Bu hoşnutsuzluk da ön yargı gibi kin gibi şeylere sebep olur. Bu da kardeşliği temelden öldüren meselelerdir. Buradan da biz neyi anlıyoruz hemen? İslam'ın ne kadar büyük bir din olduğunu ve beşeri değil de ilahi olduğunu anlıyoruz. Beşeri kanunların veyahut da beşeri sistemlerin en büyük açığı nedir? Bir şeyi koyayım derken başka bir şeyi ilgâ eder. Yani cismi bir şey koyar, ruhi bir noktayı ihmal eder. Ruhi bir nokta koyar ortaya bu defa cismi bir noktayı şey yapar, e, ihmal eder. İslam ise böyle değildir. Yani Allah Azze ve Celle'den olduğu için kendi yarattıklarını bilmez mi? E, Allah kardeşliği emretmiş, kardeşliği zedeleyen unsurlardan kaçınmayı söylediği gibi buna götüren bütün yolları da bize göstermiş. Yani gözümüz açılsın, ufkumuz genişlesin diye buna götüren bütün yolları da bize söylemiş. Tamam Devam edelim mi? Yeter mi? Yeter mi bu kadar? Ha. Yedinci maddeye geldik. Ciddi veya şakı olarak Müslüman kişiye silah doğrultmanın yasak olması. Aslında bu kısadır. Bunu okuyalım. Diğerine bırakalım. Diğeri uzun. Şey yapalım. Okuyalım bunu inşallah. Hemen sadece okuyalım yani. 7. Ciddi veya şaka olarak Müslüman'ın Müslüman kişiye silahı doğrultmasının yasak olması. Ve bu Kureyde Ebu Kurey Kure radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. "Diniz kardeşine silahı doğrultmasın. Elindeyken şeytanın tetiklemeyeceğini bilemez." Böyle bir durumda ise ateş içine düşer. Yani şeytan kardeşini öldürmesine ve böylece cehenneme girmesine sebep olabilir. Müslim Ebû Khoreyden Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Selihim şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Kim kardeşine bir demiri doğrultursa, onu bırakıncaya kadar melekler ona lanet eder. Bu kişi diğerinin öz kardeşi de olsa aynıdır. Ayrıca Müslümanların pazar ve Müslümanların pazar mübessitlerine silahlar ile kontrolsüz bir şekilde girilmemeli ve silahların insanlara zarar verebilecek kısımlarına daima dikkat edilmelidir." Ebu Musa radıyallahu tahtan, sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle uyuduğu rivayet edilir. Sizden biri bir meclis veya bir çarşıdan geçerken elinde ok bulunduğu takdirde okun demir kısmını tutsun. Onunla bir Müslümanı yaralamaz. Bu, Müslümanların toplu halde bulundukları her yer için geçerlidir. Müslüman silahıyla başkalarına eziyet vermekten kaçınmalıdır. Şimdi bu aslında iki tane mesele bir araya e, girmiş oldu. Müslümanın Müslümana kesici veyahut da delici Herhangi bir aleti uzatması, ister yolu isterse ciddi yolu. Zaten ciddi yollu olursa bu büyük günahlardandır. Öyle değil mi? İzeldikler Müslüman ibise fehime felqatül uval maktolu İki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya geldikleri zaman ölen de öldürülen de ateştedir. Tamam ey Allah'ın Resulü, öldüreni anladık da ölenin e, öldüreni anladık da ölenin şey nedir? E, suçu nedir? Günahı nedir? Peygamberimiz nedir? O da kardeşini öldürmek konusunda hırslı idi. Zaten ciddi olarak iki tane Müslüman birbirlerine kılıç kaldırdıkları zaman, kesici veya delici iki aleti doğrulttukları zaman bu büyük günahlardandır. Ve bir taraf ölse diğeri kalsa da ikisi de nedir? İkisi de ateştedir. Çünkü birbirlerine zarar vermekte hırslı olduklarından dolayı. Allah muhafaza. İkincisi ise bir Müslümanın diğer Müslüman kardeşine şaka yolu olarak bıçak gibi, silah gibi Aletleri doğrultmasıdır. Ki buradaki vuaide dikkat ederseniz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onu bırakıncaya kadar melekler ona lanet eder. Meleklerin lanet etmesi ne demektir? Yani senin Allah'ın rahmetinden uzaklaşman için Allah Azze ve Celle'den talepte bulunmalarıdır. Neden? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir illeti burada zikrediyor. Bir de bunun neyi vardır? Bir de bunun hikmeti vardır. İllet burada nedir? Senin elindeyken onu şeytan onu tetikleyebilir. Ne demektir bu şeytan onu tetikleyebilir? Mesela sen kardeşinle şakalaşıyorsun ve birbirinize iki tane delici alet. Senlerinde bir bıçak var. Mesela nöbetçisiniz, yemek yapıyorsunuz. Birbirinize şakalaşmak için bıçak doğrultunuz. Bu zaten şaka yolu veya gerçek yolu fark etmez. Lanetlik bir durumdur. Yani Müslümanın lanetleneceği bir şeydir e durumdur. O anda diyelim aranızda bir sürtüşme çıktı. Yani şeytan bir anda sizi tetikledi ve aranızda bir sürtüşme çıktı. Normal zamanda belki birbirinize elle vuracakken veya elle itecekken o sinirle o anda yapacağınız şey nedir? Birbirinize ya o delici aletle veyahut da o kesici aletle birbirinize zarar vereceksiniz, öyle değil mi? Bunun da artık gelişi olmayan yani dönüşü olmayan bir noktaya gelmiş olacak olay. Şeytanın tetiklemesi budur, yoksa sen bıçağı tutarken şeytan senin elini tutup karşı tarafa götürecek veya tetiğe basacak halk arasında vardır ya, şeytan doldurur. Hani boş silah tutulduğu zaman birbirinize boş silah tutmayın şeytan doldurur diye. Şeytan o şekilde dolduramaz. Yani içinde mermi olmayan bir silaha mermi koyup tetikleyemez. Öyle bir kudrete sahip değil. Ama o anda seninle onun arasında bir, mesela birçok zaman fark etmişsinizdir bunu. Bir kardeşimizle görünürde birbirimizi çok seviyorken çok basit bir meseleden birbirimize bağırıp birbirimizi kırabiliyoruz. Öyle değil mi? Bu nedendir? İki sebeptendir. Bir, Şeytanın bizim üzerimizdeki tasallutunda, yani şeytanın bize musallat oluşunda İkincisi bizim içimizin Müslümanlara karşı temiz olmayışındandır. Yani problemin temeli gene döner bize gelir. Şimdi sen diyelim ki benle abi hiç aramızda bir sorun yok. Görünürde birbirimizi çok seviyoruz mesela. Hani birbirimize hürmet ediyoruz, saygı gösteriyoruz. Ama nedir? Diyelim ki abi barda şöyle koyuyor. Buradan dünyanın meselesi çıkıyor mesela. Yani birbirimizi öldürecek seviyeye geliyoruz. Şimdi bu e, mesele bizim birbirimizi sevmediğimizi gösterir. Şayet birbirimizi sevmiş olsaydık, şayet birbirimize karşı kalbimizde e, problem olmamış olsaydı böyle bir meseleden, böyle bir sorun ortaya çıkmazdı. Öyle değil mi? Daha önceki derslerde de anlatmıştım. Mesela adam tutar kapıyı yanlışlıkla kapatır veyahut da bedeviliğinden kapatır. Örneğin bu bizi kavga edecek seviyeye getirir mesela. Ama normal zamanda aramızda hiçbir sorun yok. Problem yok. Bu öyle değildir yani. Bu bizim kalbimizin hala kinle, nefretle, suizanla Müslümanlara karşı dolu olduğunu gösterir. Ne zaman biz kalbimizin kardeşlerimize karşı temizlenmiş olduğundan, Allah'ın istemiş olduğu gibi afla dolu olduğundan emin olabiliriz. Ancak bu tip meseleler olduğu zaman bu normal zamanımız gibi çözebiliyorsak, kızmadan veyahut da onu kırmadan bir şekilde çözebiliyorsak böyle olduğunu anlarız. Anlaşıldı e şimdi burada da diyelim ki normal zamanda bu oluyorsa elimizde bıçak varken, silah varken de aynı şey olabilir. E bu olduğu zaman hani elle vurursan bunun dönüşü vardır da veyahut da sözle adamı döversen bunun dönüşü vardır da ama elinde bıçakla, silahla adama vurursan bunun artık dönüşü söz konusu değildir. Ondan dolayı bu sebepten ötürü yani şeytanın tetiklemesi budur. Bundan ötürü melekler ona lanet ederler ve peygamber kaşınalım diye de ağır olan, en ağır boyutta hükmünü bize zikretmiştir. Ondan dolayı ne doğru yolla, zaten doğru kesinlikle olmaz, ne de şaka yoluyla bu yapılmaz. Hatta son pasajına bakın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela bir hadiste diyor ki, Peygamberimiz kınından çekilmiş kılıcı o şekilde vermeyi nehyetti. Yani arkadaşın diyelim sana diyor ki, bana şey ver, kılıcını versene diyor mesela. Sen tutup ona kılıcını kınından çekiyorsun, çıplak bir şekilde uzatıyorsun. Onu kesme ihtimali olduğu veya dışarıdan bakan bir adamın acaba onu öldürecek mi? Hani ona silah mı doğrultuyor? diye bakacağından o şekilde kılıç verilmesini yasaklamış. Bak buradaki rivayette Müslümanların arasında yürürken ok torbamızdan çıkmış olan bir okun başka bir Müslümana zarar verebileceği ve elimizdeki mızrağın ucunun bir Müslümana batabileceği şeyle onu tutarak yürümek zorundayız. Ta ki ne? Başka bir Müslümana bu, bu şekilde zarar vermesin. Hakkese silah da öyle. Diyelim kardeşin senden silahını istedi, sen emniyeti açık, namlunun ağzında mermi var mesela o şekilde tuttun şeyi uzattın ona olmaz. Bu, bu bu hadislerle bu da yasaktır. Ne yapacaksın? Onu tam emniyetli bir hale getirdikten sonra tersini çevirerekten yani görenin yanlış anlamayacağı bir şekilde çevirerekten kardeşine uzatacaksın. Mesela ta ki arada bir problem, bir sıkıntı veya dışarıdan bakılınca bir yanlışlık olmasın ve anlaşılmasın diye. Evet. Buradan sormak istediğimiz veya söylemek istediğimiz bir şey var mı? eğer aranızda umumi bir izin varsa böyle bir izin olmaz öyleyse olmaz onun başkasının mülkünde onun izni olmadan tasarruf etmiş olursun. Ha geldiğinde canın sağ olsun derse yani bir müslümanda olması gereken ahlakı gösterip erdem gösterip canın sağ olsun derse nurun ala nur olur. Ama diyelim bir de geldiğinde kim sana izin verdi derse veya adam geldi zaten canı burnunda. Öyle mi? Kavga edecek yer alıyor yani. Biriyle çatışacak çatı, yer alıyor. Geldiysen de böyle güzel güzel geldin dedim ben senin malını kullandım dedim ya kardeşim bana izin ver. Ondan sonra dünyayı senin başına yıksa sözüyle ne yapacaksın? Olmaz. Yani bu işin espri boylu tabii de normalde de zaten bu ismi bunun bellidir yani başkasının mülkünde onun izni olmadan tasarruf etmektir. içip direkt peygamberimiz yanına gidiyor. Tamam. İşte buradan böyle bir sunuş i̇şte peygamberimiz kızmayacağını biliyordu ondan sonra izin almalı. Demek ki peygamber ona izin vermiş. Öyle mi abi? E tabi diğer adama da kızıyor ama. Öyle değil mi? Yani demek ki peygamberimiz ona müsaade etmiş. Mesela bir peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün çıkıyor. Adamın birinin oradan baktığını görüyor. Vallahi diyor ben senin benim evime baktığımı görseydim bu elimdeki demirle senin o gözünü uyardım diyor mesela. Bu kadar ağır. Ebiye peygamber laf olsun diye de konuşmaz öyle değil mi? Hani sokakta birbirle kavga eden adamların seni vururum, bitiririm, öldürürüm e, tarzında konuşmaz. Sırtını kaşırdığı bir demir var elinde normalde. Onu uzatıyor adama eğer ben senin benim evime baktığımı görseydim senin gözünü uyardım e, diyor. Ama aynı peygamber mesela bakıyoruz Hazreti Ebubekir, Hz. Ömer gelip onun evinin yanında durabiliyorlar ve peygamberimiz hiç ona, onlara bu şekilde bir şeyde bulunmuyor. Ee, o bir, bir kızgınlıkta bulunmuyor. Zaten ayet-i kerimede Allah diyor ya يَا يَوَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُوِيْتَا غَيْرَ بُوِيْتُكُمْ Şimdi istiğnas kelimesini izin diye tefsir etmişler normalde ama istiğnas kelimesinin temeli yani mesela enise ise ne demek? En ise kelimesi. Enes ne demek mesela? En ise kelimesi ne demek? Enes, enise. Mesela ahlak kitaplarında şöyle bir bölüm var El-Unsiyetu Billah Allah'la ünsiyet bulmak diye. Nedir Allah'la ünsiyet bulmak? Yani mesela sen diyelim birinin yanına girdiğin zaman, bir arkadaşın yanında hem ruhen kendini rahat hissediyorsan hem de bedenen rahat davranabiliyorsan buna ne diyoruz? Ünsiyet diyoruz yani ikisinin arasında bir ünsiyet oluştu. Yani bilmiyorum kullanıldığında cümle içinde anlaşılıyor mu ama Mesela ikisinin arasında bir ünsiyet oluştu dediğimizde kastedilen şey budur. Hem yan yana geldiklerinde ruhları bir haz alır bundan. Hem de kişi cisim olaraktan rahat eder. Yani Allah'la ünsiyet ne demektir? Allah'ın kaza ve takdiratında kişinin ruhunda hiçbir çırpıntı, hiçbir deprem, hiçbir sarsıntı yaratmaması ve Allah'a dair olan zikir gibi, Kur'an gibi, namaz gibi şeylerde kişinin bir rahatlama hissetmesi, bedenin bir rahatlama hissetmesidir. Ünsiyet budur. Mesela makam olarak, mertebe olarak ünsiyet budur. Şimdi hatta testenisu. Bak kelimeyi bu şekilde ele alırsak nasıl bir mana çıkıyor ortaya? Kelime manasında yani karşı tarafla aranızda bir ünsiyet oluşuncaya kadar. Hatta testenisu. Tamam? Yani ne nasıl olur bu da? Mesela ben senin yanına sürekli gidelim, çıkarım, gidelim, çıkarım, gidelim, çıkarım. Artık seninle aramızda o izin şeyi kalkar yani. Ben bilirim ki sen bana bu durumda kızmıyorsun. E mesela Veya bana bu durumda müsaade etmişsin mesela. E, Ebu Hureyre ile peygamber arasındaki ilişki de nedir? Onunla o e, şeydir. Öğrencisidir peygamber aleyhisselatü vesselamın. Sürekli onunla beraberdir. Sen de bunu kesin biliyorsan yani karşı taraftan. Mesela daha önce buna benzer bir olay oldu. Sana bir şey demedi. Misal sen de bunu biliyorsun. Yani galib Uzunla bunu düşünüyorsun mesela. Tamam eyvallah. Yani umumi bir izninden veya umumi bir uygulamasından böyle bir şey çıkarıyorsun böyle bir nokta çıkarıyorsun. Ama hiç diyelim tanımadığın bir adam her adam Müslümandır. Erdem gösterip bana bir şey olmaz der falan olmaz yani. Garip uzan olursa ama inşallah olur senin dediğin gibi olursa o zaman olur. Zaten o da umumi izne gider yani. Tamam? Şimdi mesela şu tür rivayetleri okuyabiliriz kafamızın karışmaması lazım. Mesela selef birbirinden izin alındığı zaman kazanlar olurmuş mesela. Yani kardeşlikle alakalı, işte adamın bir tanesi diyelim gelmiş, onun kesesinden para almış. Daha sonra tekrardan gelmiş de bunu bildirmiş. Bildirince seninle kardeşliğimiz bitti demiş yani. Seninle kardeşliğimiz onu söylemediğin güne kadardı. Yani benim malımı kendi malın gibi görüp tasarruf edeceğin ana kadardı. Artık demek ki sen benimle kendi malını birbirinden ayırıyorsan eğer, bu demek ki şey bitmiştir, kardeşlik bitmiştir diye. Mesela bu tip şeyler de var selefte. Hani kardeşin işte birbirinin evine girerken o evde yokken girip onun evinde yemek yemek işte evini kullanmak vesaire. Kardeşlik budur. İzin aldığın gün demek sen onu kendinden ayrı görüyorsun demektir demişler. Yani onun malı ayrı, benim malım ayrı. Onun mülkünde tasarruf edeceğim ya onda izin almam lazım diye. Bak bu erdemdir. Yani aramızda olması gereken ilişki tarzı budur. Ama buna müsait insan sayısı parmağa geçmez, öyle değil mi? Yani mesela bak ben e, kendimi bildiğim birleri öğrenciyim. Yani öğrenci evlerinde işte yurtlarda daha iki kişi gördüm böyle yani. Yani o kadar öğrenci insan gördüm. Mesela kendi mülkünde tasarruf edildiğinde kızmayacak olan sesi yani böyle gayet rahat olacak. Bir tanesi şehit oldu zaten. Yani demek ki ona layıktı. Allah Azze ve Celle onu nasip etti ona. Bir tanesinin de ayağı kaydı gitti. Yani e, ama o kadar insanın arasında ki çok uzun yıllar arkadaşlıklar yapanlar gördüm mesela. Yani beş yıl, altı yıl aynı odayı paylaşan yan yana kalan. Ama insan işte yani mala mülke, kendine ait olan şeye karşı e, ayrı bir düşkünlüğü var insanın. Ama eğer böyle bir ilişki tarzı kurabileceksek er, erdem olan budur yani. Müslümanın kendi için olanı kardeşi için görmesi, kardeşi için olanı da kendi için görmesidir. Bak bu şeydir. Hani bu tip rivayetleri okuduğunuzda bu anlattığımızla bu uyuşmuyor. Ya böyle bir topluluk bulursanız veya böyle bir arkadaş bulursanız zaten sorun yok. Ama yoksa izin almak lazım çünkü yoksa kardeşliği buz ederler yani. Tamam Başka? Yani mesela sözde de bunu söyledi. Evet. Sözde ibaret etmek ver, söylemek için tamam. izin almak ee, Bu her sözde mi olur? Yoksa bunun bir ayrımı var mıdır? Yani bir özel, bak bu özeldir dediği zaman ee, biz o konuşmayı başkasına attığın için izin isteyeceğiz. Yoksa Şimdi bak asıl olan biz zaten şeyde de mesela ahlakta da gördük. Şimdi buna bir zabıt koyamayız. Öyle değil mi? Yani mesela benimle sen burada otururuz. Ee, diyelim ki senin şu anda bir farklı bir olayın var. Ben seninle konuşurum. Sen bana gayet güzel anlatırsın. Şöyle oldu, böyle oldu. Ben de senin bu rahatlığından istifade edip odadan çıkarım. Yan tarafta birine anlatırım. Sen gelip diyebilirsin. Niye anlatıyorsun ki mesela? Ben sana anlattım. Ben ona mı anlattım diye? Bak onun için biz ne dedik? Ahlakın temelinde ne vardır? fudul olan her şeyi terk etmek vardır. Yani bir kul kalbinin selamette olmasını istiyorsa bunun temeli neden geçer? Fudulat babından olan her şeyi terk etmesinden geçer. Kelamda fudul olan nedir? Seni ilgilendirmeyen şeyi konuşmandır. Başkasıyla alakalı olan bir meseleyi seni ilgilendiriyor mu? Seni seni ilgilendiren alanına giriyor mu? Yani ne demek bu üzerine bir amel tertip ediyor mu? Yok. Peki onu terk ettiğinde dünyana veya ahiretine bir zarar geliyor mu? Yok. Senin bunu başkasına aktarmanda o zaman hiçbir fayda yok. Sen zaten kendini ilgilendirmeyen bir şey yaptın. Yani bana ait olan bir sözü götürdün bir başkasına aktardın. Doğru mudur? Seni ilgilendirmeyen bir şey yaptın yani. Ben bana ait olan bir şeyi bırak ben aktarayım. Aktaracaksam bir başkasına. Kızmayabilirim sana. Ama kızabilirim. Da zaten daha önce de söylemiştim. Olumlu tarafını düşünmemek lazım bu tip meselelerde. Olumlu olumludur yani düşünmeye gerek yok. Ama ya olumsuz olursa? Yani ya kardeşin kızar veya da kalbi kırılırsa, kardeşlik hukukuna zarar verirsin. Ha normalde mesela insanları rahat konuşabildi işte. Falanı gördün nasıldı? Ve geçen gün yolda gördüm, iyiydi sordum. Elhamdülillah iyiyim dedi, bir sıkıntım yok dedi mesela. Elbette bu tip şeylerde zarar yok hani günlük adi konuşmalar. Ama bir mesele, bir durum, bir kıssa başından geçen bir olay ve benzeri bir e, meselede ise eftar olan şey yapmamaktır yani. E, eftar olan zikretmemektir. Ama eğer zikredersen, karşındaki adam kızarsa Kızabilir yani. Sana dese, hakıdır Bana ait olan bu bilgiyi niye başkasına anlattın mesela dese senin söyleyebilecek e, bir şeyin yok yani. Ha tek tek herhal başa dönersek söyleyeyim, aramızdaki ilişkilerde Müslümanların asıl olan selefteki gibi olmamızdır. Yani birbirimize karşı bu konularda rahat olup, e, birbirimize karşı kendi, onu da kendimiz gibi görmemizdir e, mesela. Eyvallah yani, olması gereken budur. Ama işte olmadığı yerlerde sorun çıkıyor. Yani bu tip meseleler kişiler arasında sorun oluyor. Mesela örneğin sen çok normal bir meseleyi birine aktarıyorsun. Günlük hayatta defaten karşılaştığımız bir olay bu. O da onu bir başkasına farklı anlatıyor. O da farklı yani ortaya bir fitne çıkıyor mesela. Temeline dönüyorsun, kim bunu yaydı? Kabah sen bunu senden ilk anlatanın başına patlıyor. Yani gayet iyi niyetle mesela bir münasebetle adam bir olay anlatıyor. Ama o olay farklı bir yere çekiliyor birileri tarafından. Tabii ki sen doğal olarak kime kızıyorsun? O ilk anlattığın adama kızıyorsun. Ondan dolayı insan kalbinin selamette olmasını istiyorsa eğer en efdal olanı, en güzel olanı kendini ilgilendirmeyenden şey yapmasıdır. Kendini ilgilendirmeyeden uzak durmasıdır. Başka sorusu olan? Hocam Müslüm'deki emukureylerinde hastaların Allah'ın arasında geçen kısaydı. bu şekilde mi bahçe e Zaten anlatmıştık onu değil mi? Müslüm'ü anlatırken orada söylemiştik. Demiştik normalde izin almak e, vaciptir. Bahçeye girişlerini kastediyorsun değil mi? Yemyesi meselesi. Resulullah. Ama demek ki o bahçe sahibinin onlara izin verdiği veyahut da umumi bir izninin olduğu. Veya şöyle de düşünülebilir. Kimse zaten Resulullah'a sen niye benim evime girdin? Yani adamın bahçesine girmiş Resulullah mesela aleyhissalatü vesselam düşünsene. Bu adam için bir şeref yani. Bahçeme bereket geldi, bahçeme nur geldi diye bu bir şeref. Belki bunu bildiğinden dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle yapmıştır. Zaten orada da anlatmıştık yani. Bu tip bir bilgi olursa eğer mesela örneğin dediğim gibi benimle sen aynı odayı paylaşıyoruzdur. Daha önce ben senin elbiselerini kullanmışımdır ve sen bana bir şey dememişsindir değil mi? Buradan bak bir isti'inat oluşmuş. Yani ben biliyorum ki ben Kardeşimin malını kullandığımda bana kızmıyor. Ben de tuttum diyelim senin malını e, bu saika ile kullanabilirim yani. Bunda bir problem yok. Tamam Başka? وَاَخِرُ دَعَوَانَا اَلْحَمْبُ لِلّٰهِ رَبِّ alamin.